Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymer Tuncel. 11 Mayıs 2023 e, Hukuk Güvenliği programı e, seçimler öncesi son programını yapıyor. Ee, bu arada 11 Mayıs İstanbul'un, antik kentin e, kuruluşu bu 11 Mayıs. E, 300 yılında milattan sonra 300. yılda e, Bizans kurulmuş ve e, İstanbul için de önemli bir gün bugün. E, hukuk güvenliğinin bu seçim öncesi son programına girmeden evvel e, seçim günü ve seçimlerle ilgili yasakları biz de bir kez hatırlatalım. Seçim yasakları resmi gazetede yayınlandı. Bunlar seçime yani e, 14 Mayıs günü, pazar günü yapılacak seçime 10 gün kala başlayan e, bir e, yasaklar var. E, bu yasaklarda artık Anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanamayacak. hiçbir yayın kuruluşunda. Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Seçim günü de saat 6'dan 24'e kadar alkollü içki satışı olamayacak. Yani e, o gün... Televizyonun başına otururum, içkimi içerim, yudumluyorum diyenler tabii evinde bunu yapabilir. Ama bir meyhaneye gidip orada arkadaşlarla seçim sonuçlarını izleyeyim diyenler bunu yapamayacaklar. O meyhaneler kapalı olacak. Evet yani bugün e, Ümit Altaş arkadaşımızla yeni e, yani 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili bir takım teknik konuları e, konuşalım dedik. Doğrusunu ben itiraf edeyim. Birçok şeyin ayrıntısını bugün Ümit Altaş arkadaşımdan öğreneceğim. Çünkü o bu konuda hazırlık yaptı. Hazırlık yapma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü hukukçular olarak e, 7.493 sayılı 6 Nisan 2022'de yürürlüğe giren e, res, resmi gazetede yayınlanan 7.393 sayılı kanun hem 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununda hem e, 2820 siyasi partiler yasasında hem de e, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri e, yasalarında değişiklikler yaptı ve bu seçimdeki oylar, oyların tasnifi milletvekili çıkarma konusundaki bir takım düzenlemeler farklı bir düzenleme olacak. Biz de yurttaşların hukuk güvenliği kadar hukukla doğrudan ilgili olan seçim güvenliği konusunda Ümit Altaş arkadaşımızın yaptığı çalışmayla dinleyicilerimizi aydınlatmaya temvir etmeye çalışacağız. <gülüyor> yani Tabii, Tabii bunu, bunu söyledikten sonra sözü e, Ümit Altaş arkadaşımıza vermeden şunu da söyleyeyim. Bu bizim son programımız değil mi Ümit'ciğim? Ve biz e, seçimlerden sonra 14 Mayıs'tan sonra seçimi kim kazanırsa kazansın. Yasama, yargı, yürütme arasındaki bu dengenin e, bugüne kadar bildiğimiz e, en azından bugüne kadar bildiğimiz sisteme geri dönmesini ve bu sistem için en önemli şey olan e, yargı e, ayağının e, hem ulusal hem de ulusal üstü evrensel e, kurallar, hukuk kuralları açısından e, bizi e, sıkıntılardan kurtulacak ve şu an yaşadığımız bir süredir, uzun süredir hatta yaşadığımız sıkıntılardan kurtaracak bir e, sürece girmesini temenni ediyoruz. Hangi siyasi parti kazanırsa kazansın veya hangi ittifak kazanırsa kazansın. Çünkü ülkenin geleceği huzuru ve güveni bu yargı sisteminin, hukuk sisteminin, adalet sisteminin sonuçta bunların toplamı olan hukuk güvenliğinin, e, hayata geçmesi hukuk güvenliği hayata geçsin ki herkes imzaladığı bir belgenin kendisi için nelere mal olacağını nasıl haklar doğuracağını nasıl borçlar doğuracağını yaptığı bir eylemin nasıl bir cezayı e, getireceğini ...veya yaptırım getireceğini bilsin, ona göre davransın, ona göre hareket etsin. Bunun e, bir suç olup olmadığını bilerek hareket etsin. Eğer suç oluşturuyor ise bu suçun cezasının ne olacağını bile bile e, bilerek hareket etsin. Tabii ki bizim temennimiz hep baştan beri söylediğimiz gibi ifade özgürlüğünü hiçbir şekilde hukuki ve cezai yaptırımlarının karşılıklarının olmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Hukuk güvenliği deyince en önemli kriterlerden birinin de kişilerin ifade özgürlüklerinin güvence altına alınmasını sağlayacak bir hukuk ve yargı sisteminin hayata geçmesi. Yani 15 Mayıs pazartesinden sonra hangi iktidar gelirse gelsin veyahut da hangi ittifak seçimi kazanırsa kazansın o iktidardan ülkemiz için e, Türkiye için, coğrafyamız için hatta bunun bütün bölgeye ve dünyaya da e, katkısı olacağını düşünüyoruz. Hukuk güvenliği sağlayan e, süreçler başlasın, temenni ediyoruz. Evet, şimdi kafamızdaki bir takım sorular var, hepimizin var benim de var. E, önce sanıyorum e, Ümit bize o e, ünlü hon doğum sistemini evet, sistemini hem hukukçu hem de matematikçi <gülüyor> olan ve zaten matematikçi olmayanın içinden çıkamayacağı bu sistemin Belçikalı hukukçu donğuun e, e, e, ortaya koyduğu bir sistemin hele bu dönemdeki yeni uygulaması ile ilgili bizi aydınlatacak evet tekrar merhaba merhaba bütün Açık Radyo dinleyicilerine hoş geldiniz diyorum tabii ilk önce sizin sorularınızı cevaplamadan önce hemen girmeden önce de uyardı seçim yasakları sizde giriş yaptınız ama ben kafamdaki bir soru ile ilk önce başlayayım kim kazanırsa kazansın ne olursa olsun anlıyorum ki bir sonraki dönemde Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındaki koltuğunuzu bana bırakmıyorsunuz. Belli ki bir sonraki seçimlere... Ben söz veriyorum. Programımız... Hukuk <gülüyor> evet. istediğimiz gibi yürümeye başlasın hemen Aa, e, bırakacağım. O, o, o hukuk istediğimiz gibi ne zaman yürüyecek bilmiyorum. Ama hemen donta gelelim. Böyle adrese teslim... ...paslar atmaya çalışacağım... Ee, ...ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama... E, ...iyi bir orta saha olmaya çalışacağım... ...ilk önce don sistemiyle başlayalım... ...orta bence... saha değil, forvet sizsiniz... ...forvet, golet yok, Hemen evet. pas atayım... <gülüyor> ...siz, siz forvet... <forward. gülüyor> ...ya bir tanesi ilk önce tabii bütün... Hani ...hem bizi dinleyicileri... ...hem de sizi... Ya... İnanılmaz karışık, geçen hafta da şey yaptık, karışık bir e, seçim e, dönemine giriyoruz. Yani birincisi tam ölçümünü yapmadık ama bir metreye yakın neredeyse oy pusulası varmış. Of, yani o bir metre, bir de son dakikada Muharrem İnce sürprizi var, ona aradan gireceğim. Gerçi o çok böyle şey yapmıyor ama bir metre. E, bir metre içerisinde ilk soru, kaç tane ittifak var? E, herkes Millet ve Cumhur İttifa, e, Emek ve Özgürlük İttifa derken... ...ya iki tane daha ittifak var, ATA ve Sosyalist İttifak. Zannedersem böyle hani şey gibi bizim dönemimizdeki e, 90'lı yıllarda ÖSS ve ÖYS vardı. E, ÖSS ve <gülüyor> sorular gibi böyle. E, yani mesela emek, özgürlük ittifakında kimler var? Kimler kendi amblemiyle giriyor. Evet, tıt, hemen cevap yeşil, sol parti ve tip kendi logosuyla giriyor. Diğer ittifaklar ise YSP'den yani Yeşil Sol Parti'den giriyor. Doğru cevap. Ee, Cumhur İttifa'nda hangi partiler kendi amblemiyle giriyor? AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi kendi amblemiyle giriyor. Hüdapar, DSP ise AKP'nin listelerinden giriyor. Millet İttifa'nda hangi parti amblemlerini göreceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti amblemlerini göreceğiz. Demokrat, Deva, Gelecek, Saadet ise CHP listelerinden giriyor. Daha ee, doğrusu CHP listelerinden milletvekili adayları, adayları var. Evet milletvekili adayları. Bu, bu ittifakların e, hepsinin e, değil ama bir kısmının cumhurbaşkanı adayları var. Ama bu ittifaklar genelde şey için. Tabii yani şimdi milletvekili. Evet milletvekili. Yani o bir metrelik uzun katla katla bir iki böyle gelmeden önce YouTube'da baktım. Herkes... Nasıl katlanacağını da ayrı program yapıyor. Ben görebildiğim kadar, kadarıyla en başarılı katlayan 6 veya 7 hamlede katlıyor. 9-10 hamleye kadar götüren de evet, var. Evet hakikaten oradaki bu katlamadaki <gülüyor> ustalığın ölçüsü tercih ettiğimiz bir partiye, tercih ettiğimiz bir ittifaka bastığımız mühürün katlarken yaptığımız yanlıştan dolayı başka bir parti ya da ittifakın mühür yerine diyerek orada da mühür varmış gibi görünmesinden kaynaklanan bir hata oluşturacak ve bu aslında bütün o oy pusulasının iptalini yani Şöyle bir şey tabii ki katlamadan kaynaklı olduğunu dair açık bir durum varsa iptal olmayacak ama bu bir tartışma demek yani bir gerginliğin yaşanması demek e, kimi geçersiz o iddiasında bulunacak Kendinin lehine e, oy almamış olan oradaki parti müşahitleri kendi lehine oy almış olanlar ise hayır bu katlamadan kaynaklı diyecekler ona sebebiyet vermemek için doğru katlamak önemli tabii ki şeyi e, bitirin, bir de bir de bir de özür dilerim. mesela çok çok böyle e, şeyde sosyal medyada dolaşan bir şey var e, işte bir partinin mühür yeri üzerinde bir nokta işareti olduğu söyleniyor ve bu nokta işaretinin bulunduğu yere diyelim o nokta işaretinin bulunduğu A partisine ben mühür basarsam bu problem yok ama diyelim ki başka bir ittifakta başka bir partiye mührü basıyorum fakat bu mühürün bastığım mühürün de e, şeyi izi başka bir yere çıkmıyor fakat o parti A Parti'nin mühür yerindeki nokta olduğu için bu da e, oy pusulasının geçersiz kalmasına neden olacakmış. Bahar abi karışık olan durum iyice bu soruyla beraber daha da karmaşık bir duruma doğru gidebilir zaten zor bir soru. E, direkt olarak sadece bu yakın zamanda biliyorsunuz e, hemen gündeme yansıyan Hollanda'daki bir olaydı. E, Recep Tayyip Erdoğan... E, şey bölümü içerisinde e, bir nokta vardı. O nokta e, üzerinden oyların geçersiz kılın kılınmaması meselesi YSK'ya soruldu. YSK burada görüş vermeye bile gerek olmadığını hani herhangi bir şekilde e, bunun e, iptali gerektirmeyen bir hususu olduğunu söyledi. Ama özel ...özel ayırt edici simge diye de bir şey kullandı... ...ama belli ki bayağı bir tartışma yaşayacağız... ...yani isterseniz şimdi böyle köşe taşlarını şey yapalım... ...ondan sonra ara çalımları beraber yaparız... ...belli ki bir sürü çalım noktası ben, gerekecek... ...ben ben, <gülüyor> ben bu kadar karmaşık bir yerde <gülüyor> çalım yapacak... ...zaten dizimde menüsküsün var... Çalım yapabilecek Abi, bir durumda gen, değil. Gençleri bırakalım masayı. Ben de genç sayılmam artık. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ata İttifa, e, Zafer ve Adalet kendi logosuyla giriyor. Ülkem, Türkiye. Çok özür <gülüyor> dilerim. Tekrar şu Tabii. ittifakları bir daha sayalım. Emek ve Özgürlük İttifa, Cumhur İttifa, Millet İttifa, Ata İttifa ve Sosyalist İttifak. Feryal ilk kez duymuş gibi şu anda bakıyor. Büyük bir ihtimalle üç tanesini falan biliyor. Andra'ya eminim yeni de biliyordur ama. Niye, Alt... niye burada Feryal'e böyle... Karşı karşıyız karşı karşıyız çünkü... O öyle bakar ama bilir onu sen. Tamam siz. o zaman şey yapıyorum. ata Emek ve Özgürlük İttifanı'nda Yeşil Sol Parti tip kendi logosuyla... ...Cumhur İttifanı'nda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi... ...Yeniden Refah Partisi kendi amblemiyle... Millet İttifanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti kendi amlemiyle. Ata İttifanı'nda Zafer ve Adalet kendi amlemiyle. E, Sosyalist İttifak'ta da Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti kendi amlemiyle giriyor. Bu arada da bir Millet Partisi var. Onun da bir tartışması var. Genelde katlanmış olarak e, seçmene verildiği için e, oy pusulası. O arada seçmen ilk önce millet partisini görüyor. Millet partisiyle millet ittifanı karıştırmasın. Ee, biliyorsunuz evet, daha önce millet de, partisi de millet ismi için, ittifa için itirazda bulunmuştu ama zannedersen bu benzerliklerden dolayı yanlış bazı oyların millet partisine gitme riski de var. Ee, şimdi gelelim don't sistemine. Don't sistemi yani şöyle 2018'de de ve 2023 arasında bir karşılaştırma yapalım. 2018 don't sisteminde e, i̇ttifak yine vardı hatırlayacaksınız. Evet. E, büyük bir ihtimalle Andrei de hatırlıyor. Ferya da hatırlıyordur muhakkak. E, çünkü ittifak gidip boyu kullandılar. E, ama orada şöyle bir şey vardı. İttifanın aldığı oy önce ittifa sonrasında ittifak partiler arasında paylaştırılıyordu. Yani hangi partiye oy verirseniz ittifak içerisinde boşa gitmiyordu. İttifağı yarıyordu, diğer ittifak partisine gitmiş oluyordum. Şimdi 2023 donda ittifak dediğimiz sadece barajı geçmeyi yarıyor. Yani e, siz ittifak içerisindeyseniz e, o barajı eğer ittifakın toplam oyu geçmişse siz artık bir baraj sınırlamanız oluyor. Yani Türkiye İşçi Partisi Emek ve Özgürlük İttifağı içerisinde e, Emek ve Özgürlük İttifağı gereken barajı geçen oyu aldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nin kendisinin ayrı bir barajı geçen oyu almasına gerek yok. Zaten otomatikman geçmiş oluyor. Fakat e, kendisi eğer ki e, oradaki milletvekili için aranan çoğunluğu e, oyu alamıyorsa o zaman oy boşa gidecek. Şimdi biraz daha anlatacağımız Şimdi matematik hesabı burada bu. Burada genel olarak şöyle bir tabir doğru mu sence? Ee, önceki dönemde hem ittifaklar arasında uygulanan bir Doğum sistemiydi vardı veya doğum sistemi vardı. Şimdi e, hem ittifaklar arasında bu sistem e, kuralları işleyecek hem de ittifakın içinde ayrı amblemlerle giren partiler arasında da bu sistem e, min evet. kuralları işleyecek yeterli mi? Evet. Yani, miyiz? Evet. Yani ittifak sadece barış için. Evet. Ee, yoksa yine aynı şekilde e, eğer ki orada Yeterli oy alamazsa o partinin oyu boşa gidecek. Şimdi gelelim en sıkıcı kısma. matematik evet. kısa tutup ne kadar an basitleştirebiliriz bilmiyorum. Bu noktada bu evrim ağacında Çağrı Mert Bakırcı'nın bir çalışması vardı. Biraz oradan faydalandık. Umarım basitleştirebiliriz. Şimdi başlıyorum. Diyelim ki. İstanbul ili yani başka bir il söyleyelim ee, Kırşehir olsun Kırşehir'de şe e, 89 bin oyun atılacağı bir şehir burası ve 5 tane milletvekili çıkacak e, bu şehirde de 3 parti seçime girsin şimdi Peki ben yine lafı dikkatini insicamını bozmadan söyleyeyim şehir dediğin için söylüyorum aslında bu şehir yerine seçim, seçim bölgesi Evet demek. seçim bölgesi. Çünkü mesela İstanbul'da bir şehir ama İstanbul'da üç tane seçim bölgesi var değil mi? Tabii. Veya seçim Tabii tabii seçim var. bölgesi. Dolayısıyla bu vereceğimiz örnekleri ve bu oy oranlarını her seçim bölgesi için Aynen. dikkate almak lazım. Tabii. Ama mesela dediğiniz Kırşehir'de. Tek seçim bölgesi, bölgesi, şey bölgesi, bölgesi olduğu düşünelim. O zaman buradaki o seçim ve Kırşehir tek seçim Erzincan bölgesi diyelim. olduğu düşünelim. Erzincan Erzincan tek seçim evet, bölgesi. Veya Memleketim burdu. aynı zamanda. de <gülüyor> zenci şey gibi. Erzincan en heyecanlı seçim bölgesi orasıymış Mustafa Sarıgül'den oraya çekelim. Peki. <gülüyor> ee, şimdi e, Erzincan şehrinde beş tane milletvekili çıkacağını düşünelim. E, 89 bin oy e, burada var ve bunların dağılımı da. A partisi elli bin oy almış. B partisi otuz bin oy almış. C partisi 9000 bin oy almış. Şimdi evet. e, hızlı hızlı bu oyları dağıtalım. Yani don sisteminde nasıl olacağını dair. Şimdi en çok oyu alan e, parti hangisi? A partisi. Yani elli bin oy almıştı. O zaman bir milletvekilini A partisine veriyoruz. A partisine bir milletvekilini verdikten sonra artı bir diyoruz. Yani ikiye bölüyoruz. Elli bini ikiye böldüğümüzde... A partisinin 25.000 bin oyu kalıyor. B 25 part... bin evet. 25.000 bin oyu kalıyor. Yani bir milletvekili kazanmış oluyor. B partisinin 30 bin oyu var çünkü henüz daha milletvekili kazanmadı. C partisinde 9 bin oyu var. Onun da henüz bir milletvekili kazanmadı. Bizde dört tane milletvekili daha dağıtmamız gerekiyor. Şimdi ikinci hemen şeye geçelim, ikinci aşamaya, ikinci milletvekilini dağıtmaya. Burada en çok oy alan e, şu anda oyu gözüken kim var? B partisi. Çünkü A partisi 50.000 bin oyundan bir milletvekili aldığı için 25 düştü. B partisinin şu anda 30 bin oyu var. O durumda da 30 bin oy alan B partisini bir milletvekili veriyoruz. ...artı bir ekliyoruz. Yani aldığı milletvekili sayısına hep artı bir ekliyoruz. Ondan sonra ikiye böldüğümüzde toplam on beş bin oyu kalıyor B partisinin. O zaman ikinci ara sonuçta da şöyle bir önümüze formül çıkıyor. A partisi yirmi beş bin oyu var artı bir milletvekili. B partisinin on beş bin oyu var artı bir milletvekili. C partisinin dokuz bin oyu var sıfır milletvekili. Şimdi geliyoruz üçüncü milletvekilini dağıtmaya Üçüncü milletvekiline geldiğimizde ortadaki oy e, noktasına baktığımızda bu oyun A partisine çünkü 25 bin oy olduğu için tekrar gideceğini görüyoruz. O zaman da A partisi e, bir zaten vardı e, şimdi direkt olarak da bir milletvekili alacağından artı bir diyoruz yani üçe bölüyoruz 50 bin toplam oy almıştı. 50.000 3'e böldüğümüzde A partisinin 16.666 artı 2 milletvekili oluyor. B partisinin 15.000 oyu var artı 1 milletvekili. C partisi hala 9.000 oyda ve henüz milletvekili yok. E, 5 milletvekilin ikisinin halen dağıtılması gerekiyor. 4. aşamaya geçiyoruz. 4. aşamada gördüğümüz kadarıyla en çok oy şu anda A partisinde yani 16.666'da. Bunun için de A Partisi'ne bir milletvekili daha veriyoruz. Bu durumda A Partisi'nin iki milletvekili vardı. Bununla beraber üç milletvekili oluyor. Artı bir ekliyoruz. Elli bin yani toplam aldığı oyu dörde böldüğümüzde... ...A Partisi'nin on iki bin beş yüz oyu artı üç milletvekili... ...B Partisi'nin on beş bin oyu artı bir milletvekili... ...C Partisi'nin dokuz bin oyu ve sıfır milletvekili var. Şimdi bu şehre dağıtılacak beş milletvekili olduğu için... ...halen bir eksiğimiz var... ...onun da dağıtılması gerekiyor... ...bu durumda A Partisi'nin... ...12.500 demiştik... ...B Partisi'nin 15.000 demiştik... ...C'nin 9.000 demiştik... ...bu durumda gördüğünüz gibi B Partisi... ...en çok oyu e, şu anda bulunan... ...parti olarak göründüğünden dolayı... ...bir adet milletvekilini de B Partisi'ne veriyoruz... ...B Partisi'nin artık iki milletvekili var... ...partinin aldığı toplam oy sayısı 30.000'di... ...bunun bir fazlası yani 3... Üç. ...3'e böldüğümüzde... 11 oy kalıyor. Nihai sonuç şu şekilde. A partisi 12.500 oy artı 3 milletvekili oldu. B partisi 10.000 oy artı 2 milletvekili oldu. C partisi 9.000 oy ve 0 milletvekili oldu. Yani bu ne demek? Görebileceğimiz kadarıyla 5 milletvekilini de dağıtmış olduk. Bu örnek üzerinden gidersek C partisine verilen 9.000 oy milletvekili çıkarma açısından boşa gitti. İşte tam da seçmenlere belki bu DOM sistemi üzerinden... ...belki <gülüyor> yani evet farkındayız hiçbir seçmenin bu kadar yüklenilmemeli... ...bu kadar matematik bilgisi üzerinden ama gerçekten stratejiye dönüşüyor. Yani normalde C Partisi'ni tercih edenlerden yalnızca 1700 kişisi... ...A Partisi'ne oy vermiş olsaydı A Partisi bir milletvekili daha çıkarıyordu. İşte her bir sayının bu kadar önem arz ettiği yerlerde... Onun içinde bu don sistemi içerisinde bu küsuratlar ortadan kaldırıldığında gerçekten de kullanılan ara oylarda, ara geçişlerde o aradaki dengenin yakalanması önemli. Çünkü e, birer veya e, ikişer milletvekilleri istemediğiniz e, partilerin lehine yarayabiliyor. Ya da o parti milletvekili çıkarılmamış oluyor. İşte ya var olan. İttifaklık tartışma da bu. Ben lis, lisede fen bölümü mezunuyum. Ben zorlanıyorum yani bu şimdi de Benim yani. Benim de sayısalımda kötüydü. Bizim zamanımıza eşit ağırlık yok, üzerinden geliyor. Yani şu anda <gülüyor> sayısalının müthiş olduğunu görüyorum. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> yani bu seçim sistemindeki işleyişle ilgili bu sayısal şey örnekleme müthiş yani öyle. Fakat tabii bunları Açıklamak lazım yani işte bu 50.000'i 50 nasıl e, e, Böldünüz sonra 2. B partisini nasıl böldünüz Ondan sonra neye göre Böldünüz e, son Artan milletvekili sayısını nasıl e, En çok o, oy alan Partiye böldünüz bunlar hakikaten E çok... Evet aslında işi, işin Biraz daha böyle hani kilit noktası e, Aldığın yani toplam oy oranını Alınan milletvekili sayısını Artı bir ekleyerek bölüyorsunuz Sürekli Alınan e, oy oranı toplam oy oranı neyse bir milletvekili aldıysa A partisi artı bir ekliyorsunuz ikiye bölüyorsunuz iki milletvekili aldıysa artı bir ekliyorsunuz üçe bölüyorsunuz tabi burada da önemli olan nokta da şu eğer ki barajı geçememiş olursa e, alttaki var olan parti üç bin dört bin beş bin ve benzeri şey o zaman da don sistemin hiç içine bile giremeyecek yani Aldığı oy içerisinde hesaplanmadan geçecek. E, bu da çok ciddi olarak aslında büyük partilere yarayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani temsilde e, eşitlik değil, temsil ne diyelim istikrar. E, istikrar e, sağlanmasına yönelik e, bir seçim sisteminden bahsediyoruz. Ve aslında bu seçim sistemi de geçen hafta yaptığımız programda altını çizerek söylediğimiz gibi... Aslında daha fazla oyalan büyük partilerin işine yarıyor ve tabii ki seçmen içinde şöyle bir karmaşa yer almaya başladı. Yani e, tabii ki sizler daha fazla seçimlere tanıklık ettiniz ama şöyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya oyumuzu kullanıp ondan sonra parkta eğlenip ya da eşimizle dostumuzla bir araya gelip her ne kadar alkol içmek yasak olsa da yemekler yasak değil bir yerde oturup bir şeyler yiyip atıştırıp o günün en azından muhabbetini yapabilecek bir seçim yaşamayacak mıyız diye insan kendi kendine soruyor çünkü bir metreyi aşan e, oy pusulası bir metreyi aşan oy pusulasının dışında da don sistemine e, hakim olmasıyla yükümlü tutulan bir seçmen yani oyunuzu buna verirseniz e, aslında niyetiniz e, onu milletvekili çıkarması ama ona yaramayacak ya da e, güncel tartışmayla ...hani emek özgürlük ittifa içerisindeki o güncel tartışma gibi ya da e, onun bir milletvekili daha eksilmesine neden olacak. E, bu tamamen matematik hesabı, e, tamamen seçmen davranışının yakından bilinmesi gereken bir hesaplama biçimi. Zannedersem sonraki haftalarda da biraz bunun sağlamasını e, konuşuyor olacağız. E, i̇kinci bölümde e, tabii adım adım... Ne yapmalı, nasıl gitmeli, kapıyı nasıl çalmalı, oyu nasıl kullanmalı, mührü neye vurmalı, oy değil, hangi mı? sonuçları doğuracak? E, tabi ki. Bu bu seçim sistemi için. E, tabi sadece doğru gidip doğru yere mührü vurmakla e, ne yazık ki e, e, çözümlenmeyen bir seçime doğru gidiyoruz. Veya giriyoruz. sizin o tam iradenizin, nihai iradenizi. ...ortaya koyacak bir şey olmuyor... Bir ...oy kullanma olmuyor... ...evet... E, ...evet yani bu aynı zamanda... ...tabii ki bu sadece şey değil... ...her noktada burada özellikle AKP'nin bu son dönemde... E, ...yani bu Cumhur İttifa'nın seçim yasasını neden değiştirdi sorusunun... ...açık cevaplarını da seçim sorusu göreceğiz... ...çünkü bu onların aleyhine de işleyebilecek bir durum... E, ...net olarak göreceğiz... Ama, ...ama demin bir tespit yaptınız burada yani e, demokratik eşitlikçi bir şey yerine seçim sistemi yerine istikrar getirecek bir seçim sistemi amaçlanmış ama bu fiilen e, e, nasıl olacak bunu göreceğiz çünkü burada yani hem toplama çıkarma dört işlem var hem integral var hem trigonometri var hem tanjant var hem kotanjant var. Yani fonksiyonlar var. Türevler var. Hep, hepsi var yani. Abi, bir... Matematik ne kadar iyi olduğunu da söylüyor. Söylediğin şeyini herhalde yüzde ellisini hatırlamıyorum. Ha, ha, ama ama yani şimdi bunlar da bu hesapları iyi yapabilmek için valla bunları bilen bir matematikçi bile bu işin içinden çıkamaz. Hatta şöyle diyeyim. Yani bu işin mucidi Donald gelse bu Türkiye'deki son seçim <gülüyor> sisteminin içine o da çıkamayacaktır onu söyleyeyim. Evet bir o zaman bir müzik arası verip ben, ikinci ben, bölüme geçelim. Yani, Çünkü benim kafam yani şey <gülüyor> yanmaya yanmaya başladı. Yani ee, o zaman şey diyelim bence e, tam da böyle şimdi oy kullanma e, neleri dikkat edeceğimize geçeceğiz ama şimdi hani böyle umutlu olmanın zamanı diyelim. Tam da 90'lı yani 90'lı yılların bizim döne döne dinlediğimiz Hüsnü Arkan'ın Bir Yalnızlık Ezgisi albümünden Hüsnü Arkan'ın seslendirdiği yeniden şarkısıyla isterseniz araya gidelim. Bir de arada tabii yeniden başlamalı, yeniden anlamalı, yeniden dinlemeli o yiten türküleri. Dağları gider kara bir bulut dokununca bir dost eli diyelim ve seçimlere umutla girelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı 14. Mayıs, Pazar günü yapılacak seçimlerden önceki son programını yapıyor. Ve e, temennimiz e, seçimlerden sonra hangi parti ya da hangi ittifak iktidara gelirse gelsin, bizim isteğimiz, temel isteğimiz e, hukuk güvenliğinin artık e, avdet etmesi, ulusal ve ulusal üstü hukuk kurallarının yaşama geçeceği, adaletli bir sistemin işlemeye başlaması bunu temenni ediyoruz ve bunun için de mevcut seçim sistemiyle ilgili olarak çünkü Nisan 2022'de yapılan değişiklikle artık daha önceki seçim sisteminden farklı bir seçim sistemi getirildi. Yani özetle belki şöyle deme imkanı olabilir kalın hatlarıyla eskiden ittifaklar arasında bir ...bu dohunt sistemi kuralları uygulanıyordu... ...şimdi e, hem ittifaklar arasında uygulanacak... ...hem de ittifakın içindeki partiler arasında bu dohunt sistemi dediğimiz... ...o sistemin kuralları işleyecek... ...o bakımdan bizim e, istediğimiz bir partiye ABCD partilerinden birine... ...oy vermemiz halinde sonuçlar tam istediğimiz gibi çıkmayabilir... E, bu sistem çünkü e, farklı bir sistem ve bu sistemin amacı e, eşitlikten daha çok istikrar sağlamaya yönelik yani mecliste istikrar sağlamaya yönelik bir e, amaçla yapılmış gibi görünüyor. Ee, gibi diyorum çünkü bunun neyi getireceği de e, tam belli olmayacak. Yani evet, herkesi bir satranç ustasını çevirmeye çalışan bir sistemle karşı karşıya. Yani don sistemi için demiyorum ama e, seçim geldiğimiz noktada ilk bölümde sizin de e, kafam yandı dediniz. E, ufak birazcık daha ısıtmak için söylüyorum. o çok fazla değil tabii ki. Yani i̇ş, ben benden iş, kaynak Bir alayım mı <gülüyor> Ama son dakika şimdi Muharrem açıklamaya yaptı. Biz programa girmeden önce ve adaylıktan çekildiğini söyledi. Ama yurt dışında zaten oylar kullanıldı biliyorsunuz. Belki de Muharrem İnce oradan da oy aldı. E, şimdi seçmen e, pusulaları basıldı. Bildiğiniz gibi bir cumhurbaşkanı adayları pusulası var. E, i̇ki pusula bir zarf var. E, diğeri de milletvekili adayları. Doğal olarak da şimdi şey sorusu geldi yani oradan şey çıkarılacak mı Muharrem İnce çıkarılacak mı sorusu yani YSK bildiğimiz kadar resmi bir açıklama yapmadı ama pek mümkün değil zaten çıkarılması onun için de bu aynı şekilde kullanılacak oylar aynı şekilde sayılacak aynı şekilde tutanağa geçirilecek Muharrem İnce az oy alırsa ben zaten çekilmiştim diyecek. Ee, çok ayı alırsa <gülüyor> bilmiyorum. Ama sonuçta... Çok oy ay, alırsa da... Yani, hayır, şey olmayacak yani. E, geçerli olmayacak. Maalesef İnce'nin aldığı oylar geçerli ol, olmayacak yani. E yani şimdi YSK işte şey açıklamasını herhalde e, yapacaktır. Eğer ikinci tur kalırsa Cumhurbaşkanı seçimindeki sonuçlar ikinci tura kalırsa o zaman o ikinci turun seçmen şeylerinde e, listelerinde herhalde o zaman Muharrem İnce'yi koymayacaklar. E, Tabi orada asıl soru, cevabı aranan soru toplam kullanılan oyun yüzde elli biri gibi bir e, şart olduğu için toplam zaten, kullanılan zaten. oyda da e, doğal olarak da Muharrem İnce içinde kullanılmış oylar da dahil edilerek mi kullanılacak yoksa o mahsup edilerek mi bütün... Evet, geçersiz olacak bana göre ama son e, en fazla oy alan iki aday e, ikinci turda Hı. seçime girecek eee ilk turda göreceğiz. E, şu anda herhalde GSK gün içerisinde açıklama yapacak, netleştirecekler. Hemen hızlı hızlı o zaman herkesin bildiğini adım adım biraz daha böyle yinelemek olacak ama tekrar hatırlatmış olalım. Tabii ki ilk önce e, hani geldik, pazar günündeyiz. E, nereden başlıyoruz? İlk önce kalktık efendim sabah erkenden ya da öğleden sonra da kalksanız olur sabah kendi <gülüyor> bir şey yok çünkü zaten saatler belli. E, ama ee, i̇lk önce kayıtlı olduğumuz adresi oy kullanacağız başka adrese yönelmeyelim ee, onu özellikle altını çizelim ee, yatağa bağımlı seçmenler olabilir bunlar seyyar sandıkta oy kullanma imkanları vardı ama e, bunların bir başvuru tarihi vardı o başvuru tarihini. Ya kaçırdıysanız e, seyyar sandık kurulu e, tale formunu doldurmanız gerekiyordu o zamana kadar. Yani o gün e, bu formu doldurmamış olan insanların seyyar sandıktan yararlanma imkanı olmayacaktır. Bir de engelli seçmenler e, için e, şey var. Bu engelli seçmenler için e, seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında o rahatlıkla kullanabilmesi için ayrı bir e, alan oluşturulmuş durumda. Orada engelli... Kutusunun eğer seçmen kütüğündeki kayıtlarında engelli kutusunda işaretli ise onlar da e, bu sandıklarda e, oy kullanabilirler. E, en azından onu da belirtmiş olalım. E, tabii biraz önce söylediğiniz gibi bu seçim çevresinde kısaca bir e, bahsetmiş olalım. Şimdi seçimlerde her il bir seçim e, çevresi, e, seçimlerde her muhtarlık ise bir seçim bölgesi seçim bölgeleri de gerektiği kadar sandık bölgelerine ayrılıyor ve sandık çevresi de oy sandığının konulduğu ve sandık kurunun görev yaptığı o da bölüm ve bu amaçla oluşturulan yerden oluşuyor. 87 seçim bölgesi var 41 seçim bölgesinde de aday gösterme zorunluluğu vardı e, sandık çevresi yani biraz önce söylediğimiz e, sandık çevresinde Kimler bulunabilir? Bunu kısaca hemen söyleyelim. Sandık kurulu başkanı üyeleri, adaylar, milletvekilleri, sandık bölgesindeki kayıtlı seçmenler, sandıkta görevli müşahitler, bina sorumluları, çağrı veya ihbar üzerine özellikle altını çizelim, çağrı ve ihbar olduğunda üzerine gelen görevli kolluk güçleri, çağrı ve ihbar yoksa onlar da bulunamaz. Önceden belge verilmek kaydıyla siyasi partilerin seçim kurullarını bildirdikleri itirazı. Yetkili kişiler ile temsilciler medya mensupları ancak sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber alma amacıyla görüntü ve bilgi edecek şekilde bulunabilir onun da altını çizmiş olalım peki sandık kurulunda Kimler var? Sandık kuru, bir başkan, iki, e, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruluyor. E, bu kurulda tabii ki e, asıl üyeler ile toplanıyor. E, i̇ki tane kamu görevlisi var. Kamu görevlisinden bir tanesi başkan değeri üye oluyor. Diğerleri ise e, beş tanesi ise siyasi partilerin üyeleri ee, bunu da belirtti tabii bütün e, bu alan içerisinde eğer ki sandık başkanı şeye gelmemişse e, bugün katılmamışsa onun yerine Mazereti başkanlığı nedeniyle et, diğer kamu görevlisi e, üye yapıyor. E, o üye de gelmemişse e, o zaman orada siyasi partilerden yaş olarak en yaşlı olan e, kişi başkanlık yapmış oluyor. Peki müşahit nasıl seçilir hemen adım adım söylemiş olalım. Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partiler ve bağımsız adaylar birer müşahit gönderebilirler. Müşahit listeleri daha önceden seçim kuruluna gönderilmesine gerek yok. Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa sandık kurulu başkanı bunlar arasında at çekerek belirliyor. Atları ilk çıkan üç müşahitler sandık dışında bırakılıyor. Gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı müşahit görev belgesine sahip olmaları gerekir. Bunlar sorulacaktır büyük bir ihtimalle. Sayım aşamasında da parti müşahitleri sayım masası başında yer alabilirler. Oy pusulalarını görebilirler. Ancak parti müşahitlerin sayısı eğer beşten fazla ise hazır bulunanlar arasında başkan tarafından Kurulu önünde at çekme suretiyle sandık başında kalacak beş parti müşahidi her biri ayrı partiden olmak üzere e, tespit ediyor. Peki müşahit e, görevi? Peki burada yani e, birçok parti var. Yani... En çok oyu almış olan beş parti arasında. Hayır, hayır yani bu daha hangi partinin ne kadar oy alacağı belli değil. Orada evet. bunu nasıl yapacaklar? o Bu sayıya nasıl indirgeyecekler yani bunları? E, kurul burada en azından şeylerde bir oy kurulu şey kura çekileceği söyleniyor. Sandık Hı? kurulu başkanının eğer beşten fazla orada eğer bir sekiz dokuz on parti falan varsa o zaman da tekrar herkesin önünde. Kural, e, çekip. kural çekip o beş kişinin ayrı partiden olmak kaydıyla ne e, sandık kurulu karar verecek diyor ve bu da tutanağa bağlanıyor. E, müşahitler önemli çünkü müşahitler hem seçim ve sayım süreçlerini gözlemliyorlar hem gerekli hallerde gözülü, sözlü ve yazılı şikayet mekanizmalarını kullanabiliyorlar. Ve aynı zamanda da ıslak imzalı tutanağında bir örneğini alabiliyorlar. Şimdi e, tabii seçim günü... E, ...seçim güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri haricinde... ...özel güvenlik görevlileri gibi, belediye zabıtaları gibi... E, ...bunlarda dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler... ...sandığın konulduğu binaya, yapıya, yani o çevresine ve benzeri ...bunların eklentilerine hiçbir şekilde e, giremezler e, silahlarıyla. E, bu önemli olan bir şey. Ve sandığın konulduğu binanın yapını ve bunların eklentilerinde de... Hiç kimse başkalarının görebileceği bir şekilde parti veya adaya ait rozet, e, amlem veya benzeri işaretle ya da propaganda amaçlı yayınlar e, taşıyamaz. Yani ceketini şurada köşesinde e, belirtmek de dahil olsun veya işte elinde A fotoğrafı parçana, da, parti parçana, hiç fark etmez. G Yazılı C sözlü parçana. veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu yasağı uymayan kişilerde kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılması e, gerekir. gerekir. Peki oy verme günü, oy yasaklar neler? O yasakları böyle bir listelersek... Düğün yapılabilir. Ama akşam 6'dan sonra, 6'dan önce herhangi bir şekilde düğünü falan olanlar yapamayacağı için... ...açıkancıdan bu kadar önemli bir bilgi de vermiş olalım. Seyahatte herhangi bir engel yok... İşe gitmekte herhangi bir engel yok. O artık iş veren arasında. Kafe, restoran, lokantalar e, e, şey yapabilir. Sadece yemek servisi yapabilirler. Alkol servisi e, Epolojik, yok. De. Ama yemek servisi şey var. Kahve ve kıraathaneler kapalı. Eğlence yerleri kapalı. Seçim yayını da 18'den sonra e, şey olacak. İnternet e, kafeler kapalı. Umumi yerlerde gezmek serbest. Yani parklara Girebilirsiniz. Balık tutmaya gitmek. Girebilirsiniz tabii bence de iyi olur. Zaten o kadar karışık bir seçimden sonra ama yok tabii sandık güvenliği öncelikli. Ondan sonra tabii ki bu bir oy kullanma sürecini böyle bir adım şey yaparsak birinci adımda biliyorsunuz kimlik kontrolü. Bu kimlikte nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, askerlik belgesi gibi kimlikler geçerli. E, o da geçerli. TC kimlik numarasını e, içeren bir kimlik kartı olsun. O gün nüfus e, daireleri de açık olacak. Herhangi bir şekilde hani e, bunlardan birisi olmadığı zaman da nüfus dairesine gidip oradan geçici kimlik e, şeyi alabilirsiniz. E, yine e, Açık Radyo'daki programlarımızın birinde de hatırladığım kadarıyla uyarı yapılmıştı. Bazen evlilik nedeniyle e, soy isim değişiklikleri ilişkin sorunlar falan olabiliyormuş e, ve seçmen e, Kütüğündeki isimle, kimlikteki isim uyuşmayabiliyor. İşte bu noktada evlilik cüzdanının da geçerli olduğunun altını çizmemiz bir kez daha gerekiyor en azından şey yapmak için. İkinci adım da oy pusulası, zarf ve mührün alınması. Sandık başkanının oy zarfı ve birleşik oy pusulasının hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührüyle mühürlü olduğunu kurul üyelerine ve seçmine gösterdikten sonra evet veya tercih mührü ile birlikte seçmine verilir diye bir ibare var. Yani aldığınız şeyi bakacaksınız. Herhangi bir işaret olup olmadığını, arkasında mühürlü olup olmadığını bakacaksınız ve ondan sonra yani, evet veya tercih arkasında mühür olacak. Evet. Ondan sonra da evet veya tercih. Geçen seçimde bu arkasında mühür olmayanların da sayılması büyük tartışmalara evet, neden tamam. olmuş ve de yani bu itirazlar maalesef e, yüksek seçim kurulunca da kabul edilmemişti bu, buna yönelik itirazlar. 4 evet. ee, üçüncü adımda oy kullanma kabinine gidiyorsunuz tabi orada oyunuzu kullanacaksınız ee, tabi burada cep telefonu fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlar e, girilmeyeceği belirtiliyor. Dördüncü adım, adımda da onu güzelce katladıktan sonra artık 6-7-8-9 hamlede nasıl çene bilmiyorum ama bastığınız e, mühürü kurutarak üfleyerek kurutarak <gülüyor> ondan sonra başka bir yere değmeyecek şekilde katlanmaya zar, dikkat edin. Zarfı yalı yalıyan <gülüyor> evet. üfleyerek tükürük diyeceğim şu Yani <gülüyor> yani bir yapacağımız işi de üfleyerek, <gülüyor> yiyeceğimiz yemeği de üfleyerek yemekte tamam. yarar var evet bence de ağzımızın tadı bozulmasın ağzımız yanmasın, üfleyelim üfledikten sonra, kuruttuktan sonra da onu mümkün olduğu kadar dışa gelecek şekilde bu seferde iki zarfı nasıl becereceksiniz, iki oy pusulasını tek zarfa koyacaksınız, koyduktan sonra da oy, oy verme işleminizi tamamlayacaksınız oyunuzu kullanacaksınız, orada isminizin karşısına imza atmaya dikkat edin. Çok herhalde biraz yakın probleminiz var mı bilmiyorum Bahar abi ama nedir böyle geldiğinde o tam ufacık bir yer seçemiyorsunuz imza atı. Ne demek yetiyor. istiyorsun şimdi yani yakın probleminize yaşlandın. ...işte masayı ne zaman terk edeceksin gene bunları e, böyle. Neyse ona Feryal karar versin. Ben artık şeyini söylemiyorum çünkü... Hani şey diyorum sadece eğer öyle bir şey varsa cetvel de şey yapın abi. Hani cetveli koyun üzerine böyle. Veya bir tane büyüteç götüreyim öyle. <gülüyor> Yani büyü, büyüteç yasaklar arasında geçiyor mu onu tam şey yapamadım ama. Ama büyüteç zaten şeyde imza atarken yani. şey. Evet. E, oy verme sırasında e, okuma yazma bilmeyen seçmenler için yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremeyecek. E, ve oy kullanma sırasında yardım edemeyecek bu önemli olan bir şey. Kendi oyunu kendi kullanması gerekiyor. Eğer seçmen sorduğu ve istediği takdirde de. Sandık kurulu başkanı pusula ve oyunu nasıl kullanacağı hakkında bilgi e, verip ondan sonra tekrar oy kullanması için onu sandıkta e, yalnız e, bırakması gerekiyor. E, daha sonra sandıkların açılması ve zarf sayımına giriyoruz. Özellikle açık radyo programı dinleyicilerinden müşahit olacak veya görev alacak olanlar veya bunu hani tanıklık edecek durum olacaklar açısından önemli. Şimdi sandıkların kapanma saatinde birincisi söylemek gerekiyor. Sırada bekleyenler tespit ederek oy kullanmaları sağlanır Yani şöyle bir durum yok e, Saat 5 e, bitti, bitti deyip Sıradakiler haydi geri dönün diyemez Sırada kaç kişi olduğu tespit edilmesi gerekiyor ve ondan sonra da onlar oy kullandıktan sonra e, tamamlaması gerekiyor. Sandıkların açılma işlemi. Başlayayım. Ondan sonra oy kullanan seçmelerini imzaları sayılacak, tutanağa işlenecek. E, kullanılmamış oy pusuları ve zarflar sayılacak, tutanağa geçirilecek. Ondan sonra da sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılacak. İki sayım arasında fark olursa da üçüncü sayım e, yapılacak. Yani herkesin duyabileceği bir şekilde ara koridorda da olsanız herhalde sesini duymanız gerekiyor. E, tabii ki oy sayımında açıklık ilkesi en önemli olan şeylerden bir tanesi o. Açıklık ilkesine e, uymak gerekiyor. Şikayet ve itiraz olsa bile sayımın durmayacağının altını çizmek gerekiyor. Şikayet ve itiraz e, tutanağı geçirilebilir ondan sonra da e, herhangi bir şekilde sayımı durduramaz. Kullanımlarda sadece şey dikkat edin mühür ve benzeri şeylerde ittifa vurduğunuz o oy, ittifak oyu olarak geçecek. İttifakla ittifak arasındaki kalan parti arasında tam ortayı bulduğunuz acaba ittifa mı verdi partiye mi oy verdi şeklinde karmaşa olan yerde partiye gidecek. Ee, bu konuda da şey olsun e, ittifak içerisinde A parti ve B parti arasında tam ortayı vurup A'ya mı vermişti B'ye mi vermişti şeklinde bir kafa karışıklığı olduğunda da ittifa gidecek. Ama şeyin altını özellikle çizelim. Ne demiştik? 2023 don sisteminde ittifaklar sadece barajı geçmeye yarıyor. Onun için de vereceğimiz oylara dikkat edelim. Ee, baraj için belki katkısı olmuş olabilir. Ama Artı partiye yerine. gitmemiş olabilir. Ee, zannedersem e, son e, şeyle beraberdi de e, itirazlar var. Sizin... Bu arada itirazdan evvel şeyi de söyleyelim. Yani artık e, İl ve ilçe seçim kurullarındaki başkanların e, şeysi değişti eski yasaya göre değil yeni yasada onların da durumu değişti eskiden il ve ilçe seçim kurullarında e, seçim kurulu en kıdemli hakimlerden e, olurdu şimdi böyle değil. ...bunun sistemi var, bu çok teknik... ...bununla zamanımız yetmez... ...bunu konuşmak için... ...ama oradaki il ve ilçe seçim kurullarının... ...başkanlarıyla ilgili ve kurulla, kurulun... ile ilgili de... ...yasa değişikliği yapıldı. Yani süremiz bitiyor... ...sadece şeyini söyleyelim... ...oy kullanma saatine kadar... ...şikayetler yapılabilir... ...oy kullanmadan sonra itirazlar yapılabilir... ...itirazda bulunacak olan... E, ...kişilerde seçme yeterliğine sahip... ...tüm yurttaşlar, siyasi, partiler ...veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerin... ...başkanları veya vekilleri, müşahitleri... ...adaylar ve cumhurbaşkanları... ...adayları veya yetkililer... Herhangi bir, yurttaş, kişilerde ...bir yurttaş da itiraz yapa itiraz edemem... ...bir yurttaş da edebilirim. Evet ve seçim para cezaları var... Ee, Bunlar da seçim işlerinin yeni getirmesi sırasında seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak maksadıyla seçim kurulları veya kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirleri uyarıya rağmen riayet etmeyen kişilere idari para cezaları verilecek. Ve bazı cezalar var engelleme ve oradaki oy kullanmanın engellenmesi olsun ondan sonra oradaki kararlara uymayanlar olsun burada hapis cezaları ve yine para cezaları da var böyle koştur koştur. Paslarla, e, karmaşık bir seçim e, sürecine herhalde elimizden geldiği kadar ancak bu kadar e, özetleyebiliyoruz gibi geliyor. Evet, evet yani burada bütün bu karmaşaya rağmen benim yani yurttaşlara tavsiye edeceğim en önemli şey hakikaten istedikleri partiye hangi parti olursa hangi ittifak olursa olsun istedikleri partiye e, oy verirken mühürlerini o partinin üzerine basmaları Dolayısıyla e, hiç olmazsa yapılacak bu milletvekili hesapları dışında kendi iradelerini istedikleri partiye... E, e, ...yönelik kullanmaları... ...tabii çok matematiksel... ...hesaplar yaparak işte bu... Doğum ...sistemindeki milletvekilinin... ...belirlenmesiyle ilgili... ...hesaplar konusunda... ...daha sofistike... ...düşünenler de olacaktır... ...işte onlar da artık... ...kendi aralarında bunu... ...çözerek yani kafalarında... ...nasıl bir... ...oy verirsem... ...kime yararı olur neye yararı olur ha, istemediğim bir partiye mi e, oy gider şeklindeki e, düşüncelerini de e, kendi arkadaşları çevresiyle çözüp öyle gitsinler evet sadece benim son söyleyeceğim cümle özellikle bir son seçimde yani 500 ile 700 ile 1000 oyla e, kaybetti aslında 1000 oy da alsaydı e, bir milletvekili daha çıkarabilirdi bu da gönlümden geçen bir partiydi dedikleri bir parti varsa e, iki parti arasında kalıyorlarsa bu yakın oy farklarını da düşünerek yeniden kullanacakları oyları da değerlendirip ne yazık ki stratejik ve matematiksel ve karmaşık bir seçim süreciyle karşınızdayız. Önümüzdeki haftalarda zaten sağlamasını herhalde yapma imkanımız olacak. Evet. Biz 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçim için hem 11 Mayıs İstanbul'un Konstantinopolis'in Veyahut Bizans'ın Kuruluş şehrindeki Seçmenlere hem de e, Ülkemizin her bölgesindeki Seçmenlere Hem de ülkemiz dışında Olan yurttaşlarımızın Seçmen yurttaşlarımız Seçmenlerin e, Gelecek için umut ettikleri Güzel bir e, Döneme vesile olmasını Dileyelim Adaletli ve hukuk güvenliği sağlayan bir sürecin başlamasını temenni edelim. Hem şu anda bize yardımcı olan arkadaşlarımız Feryal Hanım'a hem de Açık Radyo'nun diğer çalışan arkadaşlarına da iyi günler dileyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında hukuk güvenliğinin gelişeceğini umut ettiğimiz yeni bir dönemde yeni programa kadar hoşçakalın diyelim herkese. Hoşçakalın.